Oh yeah. Çıkkasıydı. Kainat, bugün 3 Ocak, Salı, yıl 2017, ay 1, gün 3, Kasım 57 1438, Rebi-ül 5, 1432, Rumi Aralık 21 Fırtına Günün sözü Ömür dediğin 3 gündür, dün geldi geçti, yarın ise meçhuldür O halde ömür dediğin bir gündür, o da bugündür, Can Yücel Günün malumatı Güneş Oğlak Burcu'nda 13 gün önce Aralık ayının 21. günü Güneş Oğlak Burcu'na girmiş ve o günden beri kış dönemi başlamıştır Oğlak keçi yavrusu demektir Bir inanışa göre bu ayda doğan çocuklar zeki, atılgan olurlar, sabır ve sebatla amaçlarına yönelirler Herkese güvenmez zorlukla dost edinirler, dost olduklarına ise ömür boyu güvenirler, kendilerine kötülük edenleri ise etmezler. Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo burası 949 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın ve ayı yılın ikinci Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Mada, Can Bil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Azize İbrahim'den, Azize İbrahim ya da Azize İbrahim'den. Sahrawi bir şarkıcı ve oyuncudan dinlediğimiz Espehismos adlı şarkıyı dinledik. Onu dinlememizin en önemli sebeplerinden birini de şimdi Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından dinleyelim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Aç Gözlü Savaşlar 1975'te Fas Kralı Batı Sahra ülkesini istila etti ve halkın çoğunluğunu ülkeden kovdu. Batı Sahra bugün Afrika'daki son sömürge. Fas, onun kendi kaderini belirleme hakkını tanımayarak bu ülkeyi gasp ettiğini ve en küçük bir geri verme niyeti olmadığını da itiraf etmiş oluyor. Bulutların evlatları, yağmurun iz sürücüleri olan Sahraviler ebedi bir kedere, <gülüyor> ...ve ebedi bir nostalji cezasına mahkum durumdalar. Birleşmiş Milletler onlara bin kere hak verdi... ...ancak bağımsızlık çölde sudan daha ender rastlanan bir şey. Birleşmiş Milletler İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline karşı da... ...bin kere görüş belirtti. 1948 yılında İsrail Devleti'nin kurulması için... ...800 bin Filistinli'nin yurtlarından kovulması gerekti. Kovulan Filistinliler... Evlerinin anahtarlarını da yanlarına götürdüler. Asırlar önce Yahudilerin İspanya'dan kovulurken yaptıkları gibi. Yahudiler İspanya'ya bir daha asla dönemediler. Filistinliler Filistin'e bir daha asla dönemediler. Gitmeyip kalanlarsa sürekli istilaların her geçen gün giderek küçülttüğü topraklarda boyun eğerek yaşamaya mahkum oldular. Filistinli Suzan Abdullah, bir terörist yaratmanın reçetesini biliyor. Onu su ve yemekten mahrum et. Evinin etrafını savaş silahlarıyla çevir. Ona her saat, özellikle de akşamları her türlü araçla saldır. Evini yık, ikili arazisini tahrip et, yakınlarını özellikle de çocukları öldür ya da sakat bırak. Tebrikler, bir intihar bombacısı ordusu yarattınız. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Evet, Azize İbrahim şarkısını çaldığımız 1976 doğumlu Sahrawi, Sahralı bir şarkıcı ve oyuncu demiştik. 1976'da Sahravi, mülteci kamplarında doğmuş Tinduf bölgesinde Cezayir'in. Annesi 1975 sonlarında yerleşmiş. Hemen oradan sonra da doğumu olmuş. Yani Fas'ın biraz önce Galeano'dan da dinlediğimiz Batı Sahra'yı işgal etmesiyle. Ondan kaçıyor işgalden. Babası El-Ayun'da -El kalmış ve orada ölmüş daha sonra. Ve Batı Sahra Savaşı'ndan dolayı da Azize hiçbir zaman babasını tanıma fırsatına sahip olamamış. Ve bu çöl kamplarının feci koşullarında büyüyen Azize hem bir eğlence kaynağı olarak hem de doğal bir kendini ifade biçimi olarak müziği keşfetmiş. Ve kişisel duygularını ve direniş düşüncelerini, fikirlerini aktarmanın da bir yolu olarak düşünmüş 11 yaşında e, Küba'da bir e, burs almış okumak için. O zamanlar Sahraevi öğrencilerinin pek çoğu ...Sahralı... Orada burs, Küba'nın bursu, imkan nasıl kavuşuyorlar? Fakat ilginç bir şey işte Küba'nın da tuhaflıklarından bir tanesi bu. E, müzik öğrenmek istemiş ve reddedilmiş. Yani dünyanın en zengin müzik geleneklerinden birine sahip olan bir ülkede müzik okumasına izin verilmemiş. Ve o da okulda okulu terk edip Azize İbrahim'de e, 1995'te kamplara dönmüş ve müzik kariyerini sürdürmüş. Bu Wikipedia'dan okuduğumuz haber bu. Yani bilgi ve 2000'den bu yana da İspanya'da yaşıyor önce Leon. Sonra da Barcelona kentlerinde evli ve bir çocuğu da olduğunu belirtelim. Haber buydu. Dünün haberleri geçmişte bugüne bakacak olursak 1932'de sıkı yönetim Honduras'ta ilan edilmiş. Çünkü şeyler, muz işçileri, emekçileri ayaklanmış. O zaman da United Fruit Company güçlü devlet gibi bir örgüt şirket ateş etmişler ve durdurmuşlar ve sıkı yönetimi ilan edilmiş 1961'de de tarım işçilerinin bir başka isyanı da Portekiz sömürgesi Angola'da Afrika'da olmuş Bayha de Kasanhe'de ve o da isyana yol açmış ve o Angola bağımsızlık savaşı yolunu açmış ve Portekiz'in kolonyal yani sömürge savaşlarının ilki oluyor. Sonra hepsini kaybedecek Portekiz. 1991'de de Türkiye'de ülkenin genelinde yüz binlerce işçi bir günlük işe gitmeme eylemi yapmış. Hemen soruşturma başlamış. Devlet Güvenlik Mahkemeleri tarafından, DGM tarafından eylem hakkında. <gülüyor> ne oluyoruz diye evet durum bu Azize İbrahim'in hikayesi İspanya'da devam ediyor olabilir ama kendi ülkesindeki geldiği ülkedeki e, hikaye onun bıraktığı yerden devam ediyor geçtiğimiz senenin son günlerinde yine aynı şekilde büyük bir protesto gösterisi varmış barışçıl bir protesto gösterisi olduğu söyleniyor Fas'ın işgal ettiği topraklar üzerinde eski İspanyol kolonisi 1975 yılında bırakmış İspanya oradaki kolonisini ve e, bu protesto gösterisine de aynı şekilde çok sert bir şekilde oradaki e, FAS kuvvetleri de karşılık vermiş diye bir haber de vardı. Evet yani şey de zaten bu seneki iklim zirvesi de orada Marrakeş'te FAS'ta yapıldı. Or orada da arkadaşlarımızın görüşme imkanı da olmuştu bazı. Direnişçiler tarafından sömürgeci direnenler devam ediyor. Bugün de yani günümüzde de devam ettiği görülüyor işte. Göç da aynı şekilde devam ediyor. E, hatta İspanya'da Kuzey Afrika'daki sınırının e, yeni yılın ilk sabahında binden fazla Afrikalı göçmenin akın ettiğinden bahseden bir BBC Türkçe haberi var şu anda önümde. İspanya'nın Fas'taki toprağı olarak biliniyor. Seuta belki de yanlış telaffuz ediyorumdur. Seuta evet. Ceuta kentinin sınırında çıkan karmaşada 50 fazla göçmen ve 5 İspanyol sınır görevlisi yaralanmış. İspanyolu yetkililer yılbaşı sabaha doğru gerçekleşen akının örgütlü ve aşırı şiddet içerikli olduğunu da açıklamışlar. 6 metre yüksekliğinde tel örgülerle çevrelenmiş bir sınırı yapmışlardı. Duvar tabi. Duvar maddesinde onu da görmek mümkün. Evet. İspanyollar, İspanyol yönetimi tel örgüleri aşmayı, tırmanmayı başaran onlarca göçmen... E, tekrardan Fasa geri gönderilmiş. Aralık ayında 400 göçmen sınırı delmeyi başarmıştı. Daily News Türkçe'nin haberinde, Fas'ta yasa dışı olarak yaşayan yüzlerce Afrikalı göçmen, her yıl Avrupa ulaşma komandıyla İspanya'nın kuzey Afrikadaki topraklarını Sevuta'ya ve Melilla'ya girmeye çalışıyor diye aynı şekilde yazıyor. Bu kentler Avrupa'nın Afrika'da Afrika ile Afrika'da olan tek toprak sınırları olarak da nitelendiriliyor. Aralık ayında sınırı aşan göçmenlerin çoğu yakalanıp Fas'a geri gönderilmiş ama akında devam ediyormuş. Evet çaldığımız şarkıcı ve oyuncu Azize İbrahim'in babasının da yerleştiği yer El Ayun ve öldüğü yerde e, de baya ciddi bir muhalefeti şarkılarla, protestolarla e, bu... O, İşgalin sona erdirilmesini sömürgeciliğin ve insan haklarına bu işgal altındaki batı sahradaki işgal altındaki topraklarda da insan haklarına saygı istemişler. Ve bütün e, şeylerinde mahpuslar var çok sayıda hapsedilen insan onların da serbest bırakılmasını istemişler. Ama pek başarılı olabilir mi bilmiyoruz. Ajiri Press servisten gelen bir haber bu da Cezayir'den. 1 Ocak 2017 tarihli her şey birbirine bağlanıyor. Yani buradan geçip İspanya'dan geçip Avrupa'nın diğer kısımlarına doğru gidenleri ne oluyor diye soracak olursanız Almanya örneği var. Geçtiğimiz sene oldukça tartışılmıştı Almanya'daki yılbaşı yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan olaylar. Bu sene Alman polisi biraz daha sertmiş. Çeşitli eleştiriler var. Almanya'nın yılbaşı gecesi köründe özellikle polislerce alınan önlemlere dair. Yeşiller Partisi eş başkanı Simon Peter... Simon Peter ya da yılbaşı gecesi alınan önlemleri Köln kentinde ve diğer kentlerde olayları çıkartmasını engellediğini ifade etmiş. Ancak Köln kentinde yaklaşık bin kişinin sadece görünüşlerinden dolayı polis tarafından kontrol edilmelerini ve kısa süreli alık olmalarını da eleştirmiş. Polisin bu davranışının ölçülü ve hukuk devletine uygun olup olmadığını sorgulanmasını, e, sorgulanması gerektiğini kaybetmiş. Şöyle bir olay oluyor hatta Köln polisi resmi Twitter hesabından Kuzey Afrikalılar için Nafri sözcüğünü kullanmış. Nafri'de Kuzey Afrikalılara Niger gibi bir şey galiba Amerikalıların <gülüyor> e, aşağılamak için siyahlar aşağılamak için kullandığı cümlelerden bir tanesi, kelimelerden bir tanesi olarak da entendirliyor. İşte polis de Twitter hesabından e, Nafri kelimesini kullanmış ve bunun kabul edilemez olduğuna dair de çeşitli eleştiriler gelmiş. Yeşiller partisi eş başkanı gibi e, eleştiriliyor polis. Bu grupları izlediğini ve kontrol ettiğinde aynı şekilde söylüyor. Aldıkları önlemleri savunan Köln polisi de. Evet. Nafri, yeni bir cümle de öğrenmiş oldum. Evet, öyle bir kelime kullanıyorlar, değil mi? Evet, nafri diyorlar. Sonra özür dilemişler. Sonra özür dilemişler tabii can. Bunu kullandıkları için. Evet. evet, böyle bir durum. Acaba bahçe kapıldan da özür dilemişler miydi? ...konuyla alakası yok nafriyle ama ala konulması gibi bir durum söz konusuydu ya. Evet, bakalım neler olacak, bitecek. Dünyada 2017 son derece hareketli e, başladı çok hoş bazı 2016 ile ilgili videolarda yapılmış belki onlardan da bu hafta içinde tekrar bahsetme imkanı buluruz Böyle trailerler gibi 2016 the trailerler 2016 diye böyle geçen yılın ardından ba şeyler yapmışlar ba bana geçen yılın ardından demeyin lütfen artık bitti geçen yıl bitti özetini de verdik geçtiğimiz hafta içerisinde bir korku filminde yapılmış kadın diyorlar ki İngiltere Avrupa'dan çıktı diyorlar niye diye soruyor bunu hiç kimse bilmiyor diye cevap geliyor korku filminde Brexit'ten bahsediliyor değil evet Neyse öyle işte Peki biz şimdi süratle devam edelim Bugün önemli bir kayıptan bahsedelim John Berger İngiliz yazar sanat eleştirmeni John Berger 90 yaşında hayatını kaybetti Ressamdı da aynı zamanda yazar eleştirmen ve ressam Dünya literatürüne çok sayıda eser katmış hmm, Sanat tarihinde çok en bilinen isimlerden biri birincisi belki ee, Cevat Çapan da Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından şair yazar ve çevirmen aynı zamanda açık radyoda da şiir programları yapan dostumuz Cevat Çapan da 18 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Berger'le olan anılarını kaleme almıştı sabaha kadar Sayit Faik okudum diyor bir yerinde bunun ayrıntılarını e, T24'te görmek mümkün Biyanet'te de görmek mümkün Ayrıca da e, Bakma biçimleri adı altında Bir e, açık kitabın 2010, 2015. yılında yani Açık Radyo'nun yaptığı Yazı kalır Başlıklı Kitabın da 2010'da e, Yayınladığında Murat Belgi'nin kaleme aldığı Bakma biçimlerinde de e, Bakabiliriz ee, Anadolu Kavağı'nın oralara gelip Karadeniz'in açılışını görünce wow diye haykırdı diye bölümler var. Böylece son derece ilginç bir kişilik. Ee, ve e, Mesela bir örnek veriyor hayatından. Can Yücel'le buluşmuşlardı. Can'ın iyice içkili olduğu bir akşam bir meyhanede başkalarının da bulunduğu bir meyhanede yan yana oturuyorlar. Can tabi İngilizceyi son derece iyi bilir ama o gece nedense tutturmuş. Gece boyunca John'la Türkçe konuşmuş. Tabii onun bundan bir şey anlamasına imkan yok diyor. Can Yücel de John'u çok sevmişti. Türkçe konuşması bunun sunucu olabilir. Adam bizden hesabı ya da anlaşmak için dil gerekli değil inancı. Ama böyleyse haklıydı çünkü çok temel bir yerde anlaşmışlardı. Ne dediklerini hiç anlamadan. Bana bunları anlatırken ben de ona Can'ın şiirlerinden bazı bölümler çeviriyordum diyor Murat Belge. Evdeki kitaplardan birden Can kendini çok sansür eder mi diye sordu. Şaşırdım. Rahat ve resmiyet dışı tavırlarıyla, küfrüyle, içtenliğiyle, can yüceli, otosansür kavramıyla bir arada düşünmek bizim hiç aklımıza gelmeyecek bir şey. Alık alık baktığımı görünce, yani sosyalizmle ilgili konularda diye ekledi. Sosyalizmin eleştirisini yapar mı? O zaman jeton düştü. Evet tabii yapmaz. Evet tabii bunlar sansür eder. Oturup konuştuğumuzda sosyalizmin geçmişi veya geleceği üstüne her şeyi konuşur söyler. Ortodoksinin en uzağına da gider ama şiirinde bunlara hiç yer vermemiştir. Vesaire böyle gidiyor. Bunları bildiğim halde Can Yüceli kendini sansür eden bir adam gözüyle hiç bakmamıştım. Kavaktan veya kireç burnundan yukarıya da işte orada görünen Karadeniz'dir diye bakmayı ihmal ettiğim gibi. Görme biçimleri olması için bakma biçimleri de olmalı. Bu çerçevede John Berger'dan çok şey öğrendim ya da öğrendiğimi umuyorum diyor Murat Belge. John Burcer'a da bir günaydın diyelim. Evet. İlk önemli kayıplarından biri yılın. Yılın ilk önemli kayıplar kayıplarından bir tanesi, The Guardian'da da değişlerine yer vermişler John Berger'ın. İlginç bir tanesi de şu: Her şehrin ve e, her şehrin bir e, cinsiyeti ve yaşı olduğunu söylüyor. Mesela Roma'yı e, Roma dişi olarak, nitelendiriliyor, Odessa gibi aynen. Londra'yı bir ergen. E, Dickens'ın zamanından beri değişmemiş, heyecanlı bir ergen olarak nitelendiriliyor. Paris'i de e, yaşlı bir kadının kollarında, yirmilerinde aşk dolu bir delikanlı olarak nitelendiriliyor. Acaba İstanbul'u <Gülüyor> evet, İstanbul nasıl nitelendirildi? 16 yaşında ışıklarda cam silen bir erkek çocuğu gibi mesela. Olamaz mı? Olabilir. Bu sıralarda bayağı. Denk düşebilir. Denk düşebilir. Zorlu bir şey yaşıyor BBC Türkçeden de çeşitli dünya basından yapılan alıntılarda İstanbul'un tam bir terör korkusu altında yaşayan bir şehir olduğu şeyi var. Ama hala yaşayan bir şehir. Kendi heyecanları olan bir şehir geneli kapsamıyordur muhtemelen. Umarım bu. Yani İstanbulluların terör endişesi Deutsche Welle'den alışacak olursak yeni yıla terör saldırısıyla giren İstanbul'un Ortaköy semtinde sessizlik ve endişe hakim diyor. Deutsche Welle'den yazan gazeteci imzasını da bakayım Aram İkin Duran İstanbul'dan yazmış ve e, sessizlik ve endişe hakim. Son bir buçuk yılda art arda terör örgütlerinin hedefi olan İstanbulluların 2017'den en büyük beklentisi güvenlik. Yeni yıla terör saldırısıyla giren İstanbul sokaklarına sessizlik ve endişe hakim. Reyna saldırısı sonrasında İstanbul'un en önemli turistik merkezlerinden biri olan Ortaköy'de güvenlik tedbirleri hat safhaya çıkarılmış durumda. Boğaz kenarındaki çarşısı da Ortaköy'ün semti Beşiktaş'a bağlayan muallim Naci Caddes'te alışık olmadık, olunmadık tenhalıkta diyor. Ve ondan sonra da mülakatlar yapmış sokaktaki insanlarla ama genel bir terör endişesi oldu muhakkak. İstanbul'da soruşturma birimleri yılbaşı gecesi Reyna'da 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenlediğinden şüphelerinden bir kişiye olan e, fotoğrafı da basına paylaşmış. Bu sefer doğru fotoğraf. E, bir başka kişinin fotoğrafını paylaşmışlar paylaşılmış da ama ondan sonra yanlış bir fotoğraf olduğu söylendi. Evet. E, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflardan. E, ama bunun e, kendi selfiesini çektiği, videosunu çektiğine dair de çeşitli e, açıklamalar var. Görüntüler de var daha doğrusu. Emniyetin paylaştığı karede zanlının zaten selfie çektiği görülüyormuş. fotoğrafta Taksini saldırganın. Yani. Evet, saldırganın yüzü de belirgin bir şekilde görülüyormuş. Evet ama yani bu kadar büyük dünyanın en çarpıcı en büyük terör eylemlerinden birini gerçekleştirip sonra da elini kolunu sallayarak kimi yorumlara göre taksiye binerek üstünü de değiştirip kaçabilen bir adamın önce bulanık resimlerini gösterdiler. bu Ondan sonra da Özbek midir, Kırgız mıdır belli değildi. Yorumlar yapıldı. Sonra da hala yakalanabilmiş falan değil tabi evet asıl fiasko Umarım olmaz bu kişinin bir anda böyle bir işit videosunda rakkada ya da musul'da çekilmiş görüntülerin ortaya çıkmasıyla olacaktır diye düşünüyorum ben Umarım evet, işit olmaz üstlendi tabi bunu söyle e, üstlendi değil mi? yok söylemedik değil. çok önemli bir şey bu onlar şimdi bu, bu büyük saldırı ve bunun üzerindeki yorumlar konusuna geçeceğiz birazdan ama bir de şeyi söyleyelim İstanbul'da çok büyük bir tereddüt ve şey yaşanıyor ya panik ve daha doğrusu hüzünle karışık işte ayrıntılar belli oldukça çok feci şeyler de var. Anlatılanlardan falan çıkarılan ama en başka bir şey daha var. Sabah dün İstanbul'da havalimanında bir linç olayına rastlandı. Barbaros Şansal modacı Yılbaşı günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınır dışı etmiş kendisini. 20.55 tarifeli, tarifeli uçakla Türkiye'ye gönderilmiş İstanbul'a varmasının ardından havalimanında bir grubun saldırısına uğramış şanssal gözaltına alınmış. Saldırıya öğretiç mi gözaltına alınmış? Hayır. Grup, grup mu gözaltına paylaştığı şeyle ilgili sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Türkiye'ye hakaret Barbaros Şansalı yerde yatarken tekmelendiği de görülmüş ee, Barbaros Şansalı'nın avukatı Efkan Bolaç Twitter'da paylaştığı mesajlarda şu anda avukatıyla görüşmeye izin vermiyorlar sağlık durumuyla ilgili dahi bilgi alamıyoruz diye bir tweet atmış ama CHP şey yapmayın dert etmeyin CHP'den saldırıya tepki gelmiş suçu varsa hepmeden iyice sorulur denilmiş CHP'den yapılan açıklamada. Evet uçakta da aslında e, uçakta da bir hafif bir gerginlik hatta hafif de değil gayet ciddi bir şey. Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilmesine karar verilince modacı Şansal'la bindirildiği uçaktaki yolcular arasında da gerginlik yaşanmış. Şansal'ın taşkınlık yaptığını iddia etmiş yolcular. Röter yapmış uçakta bu sebepten ötürü olduğu söyleniyor. Ya yani daha doğrusu bu tartışmadan ötürü e, uçaktaki yolcularla Barbaros Şansal arasında çıkan gerginlik olduğu söyleniyor. Fakat ben anlamadım <gülüyor> niye taşkınlık yapmış olabileceğini sınır dışı ediliyor. E, yani daha açıklamaya muhtaç, evet. daha ayrıntıya muhtaç bir haber. Hiçbir zamanda öğrenemeyebiliriz yalnız. Barbaros Şansal söyler canım ömür boyu pis cezası vermezler herhalde. Ne olduğunu söyler hiçbir yani. Hiçbir şey bilemeyeceğim. Bu sıralarda hiçbir şey... ...için net konuşmak kolay değil. Yani şansalın paylaşımlarından dolayı yüzlerce kişi imza toplamış, suç duyurusunda bulunmuş. Yılbaşı tatili için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden modacı... ...şimdi Türkiye'ye ağır hakaret ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlanınca böyle bir duruma olmuş. Duruma girilmiş... Reyna katliamından önce Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin Bu kadar gazeteci tutukluyken Bu kadar çocuk taciz ve tecavüz görürken Bu kadar yolsuzluk rüşvet almış Başını giderken Sizler hala yeni yılımı kutluyorsunuz ifadesini kullanmış Böyle de bir durum var Ayrıca da layıklık çağrısı yapan Bir halk evleri üyesi Daha gözaltına alınmış çok şey bir tedirgin edici, tekinsiz bir ortam olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Başbakan Yıldırım da, Binali Yıldırım da Ortaköy katliamı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi liderini arayıp kendisine suikast yapılabileceği uyarısında bulunmuş. Artık en üst düzeyde yani ana muhalefet partisinin liderinden bahsediyoruz. Zırhlı araç verelim demişler. Erdem Gül'ün haberi bu. Cumhuriyet Gazetesi'nden. Bineli Yıldırım'ın Ortaköy'de yaşanan katliamdan kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarlarının arttığı yönünde bilgi verdiği Öğrenilmiş ve o kadar ki acil ki yüz yüze görüşme beklenmeden telefonla bilgilendirilmiş. Hmm. Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirmelerin ihbar ve değerlendirmeler ciddi her türlü önlem alınması, hazırlı araç tahsis edileceği bilgisi verilmiş. Hartwin'deki PKK saldırısının ardından da zırhlı araç önerisi gelmiş ancak Kılıçdaroğlu kabul etmemişti. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. E, Ortaköy'de yılbaşı katliamını yapan teröristi bulamayan polis saldırıya tepki gösteren Halk Evi üyelerine de operasyon yaptı. göz gözdağı diye vermiş Cumhuriyet Gazetesi manşetten haberi katliama evrenselde katliama ilişkin yapılan eylem ve açıklamalarda hükümete tepki var diyor sorumluluktan kaçamazsınız manşeti var bir günde de artık sorumlu davranın hedef göstermeyi bırakın şeklinde vermiş Hürriyet gazetesinin manşetinde de katliamı bizzat anlatan DJ Abdullah Can Saraç disk okay, evet, çok ilginç detaylardan bahsetmiş. Daha önceden yapılmış olan ihbarların garsonlar arasında konuşulduğundan bahsediyor. Gelirken e, neredeyse taksilerin bile çevirmeye takıldığını ve insanların arandığından bahsediyor çalıştığı yere gelirken Reyna'ya ve ardından da saldırı sırasında neler gördüklerini ince detaylarıyla beraber anlatmış. Evet orada önemli bir emniyet eksikliğine de işaret ediyor dolaylı olarak da Evet onlara bakacağız şimdi bir ara verelim. Açık kaste. What's that sound? Everybody look what's going down There's battle lines being wrong Nobody's right if everybody's wrong Young people speak their mind Getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's growing. to carry inside Mostly say Buffalo Springfield for what it's worth olsun anlamına gelen ünlü şarklarını dinliyoruz Çalmamızın sebebi Steven Stills'in 3 Ocak tarihinde doğması grubun ünlü elemanlarından Steven Stills, Steven Arthur Stills tam adıyla söylersek 3 Ocak 1945'te doğmuştu. Çok sayıda müzik aracı, aleti çalabiliyor ve aynı zamanda şarkıcı şarkı yazarı. Buffalo Springfield'ın dışında Crosby, Stills, Nash ve Crosby, Stills, Nash ve Young gruplarında da çalmıştı. Çok önemli gitaristlerinden ve bestecilerinden biri şarkı yazarlarından. Onun bestesi doğum gününde çaldığımız ama duruma her zaman çok uygun düşen bir şey. Oralarda bir şey oluyor. Ne olup bittiği çok anlaşılmıyor ama orada bir adam var elinde silahla bana da uyan kendini şey yap, dikkat et kendine dikkat et diyor. Ya çocuklar durmamızın zamanı geldi galiba. O ses neydi? Herkes bir baksın ne düştü? Yere devrilen nedir? Diye gidiyor böyle. Çok paranoyanın derinlemesine vurdu hayatının içine doğru girdiği ve sen korktuğun zaman her zaman başlayan ve yanlış çizgiden dışarı adım attığında seni gelir alırlar şeklinde devam eden önemli bir şarkıdan bahsettik ve dinledik o şarkıyı evet şimdi Yeşid'in üstlendiğini söyledik ona döneceğiz Yeşid'in üstlendiği başka saldırılar da var ee, Ören başkenti Bağdat'ta bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 32 kişinin hayatını kaybettiği haberi bu. Saldırıyı da IŞİD üstlenmiş. Daha dün Irak'ta bombalı saldırılarda 29 kişinin öldüğünü söylemiştik çeşitli bölgelerinde. Bu sefer Bağdat'ta e, yapılmış olan bir saldırı var. Saldırı ardından çekilmiş fotoğraflar var. Tamamen enkaz haline gelmiş bir otobüsün içerisine bakan böyle genç çocuklar. Evet çok felaket bir hal almış durumda 2017'nin başlangıcı da zaten Şam İslam Devleti ya da IŞİD ya da İslam Devleti ya da nedir başka DAEŞ filan da deniyor DAEŞ askerlerinden biri tarafından gerçekleştirdiğini söylüyor. Reyna'nın kahraman bir asker, Hristiyan Türkiye Hristiyanların koruyucusu olarak tanımlanıyor ve Türkiye'nin askeri operasyonları devam ettikçe saldırıların da süreceği ifade edilmiş. 39 kişinin en az öldü, 39 kişinin öldü, 60'dan fazla insanda yaralandığı bir şey. 38'inin kimliği tespit edilmiş. Hala birinin kimliği tespit edilmemişti son durumda. 25'i yabancı uyruklu, turist, 11'i Türkiye vatandaşı, bir de hem Belçik hem Türkiye vatandaşıydı. 7, Suudi Arabistan, 3, Lübnan, 2, Ürdün vatandaşı da vardı. Olayla ilgili olabileceği. Değerlendirilen diyor sekiz kişi de gözaltına alınmıştı diyor. çeşitli gazetelerden aldığımız bir haber operasyon devam ediyor diyor ne demekse sağ kurtulanlar da eşyalarını almaya gelmişler bir başka feci olayda onu da söyleyip geçelim Brezilya'da Brezilya'nın darbeci hükümeti diyelim. Amazonas eyaletinde pazar günü başlamış bir cezaevi ayaklanmasında en az 60 mahkumun öldürüldüğü gibi akıl almaz bir haber var. Amazonas eyaleti cezaevleri müdürü Sergio Fontes... Manaus kentinde baş gösteren ayaklanmanın rakip uyuşturucu çeteleri arasında çıkan kavgadan kaynaklandığını belirtmiş. Peki kendisi cezaevleri müdürü güvenlik olarak ne yapıyormuş bu sırada diye bir soru geliyor insanın aklına değil mi? Riganisianda 12 gardiyan da kaçırılmış, öldürülen 6 kişinin başsız bedenleri hapishaneyi çeviren tellerden dışarı atılmış ama gardiyanlar sonrasında serbest bırakılmış sağ salim. En ee, büyük hapishane katliamı olduğu söyleniyor bölgedeki. Eyaletin en büyük hapishanesi olarak da nitelendiriliyor... ...bu, bu isyanı çıktığı ben hapishane. Binde çıkan isyanın büyüklüğüne ilişkin... ...ellerinde net bilgi yok demiş. yani Net bilgi yok kendisinin elinde. Ba güvenlikten sorumlu kişi konuşuyor. Daha sonra da... ...bir açıklama yapmış. E evet senin de dediğin işte... ...en büyük hapishane e katliam... ...ve çetelerin yönetimindeymiş. Güzel. 600 binden fazla da mahkum varmış. He? Evet... Aşırı kalabalıkmış aynı zamanda hapishanelerde. Bir cezaevi baskın daha olmuştu ya. Onu evet, da söylemek çok gerekiyor. Çok sayıda. Ha bu bugün itibariyle onu görmedim ben. Yok geçtiğimiz itibariyle. yılın son günlerinde. Gene Brezilya'da mı? Brezilya'da değil Bahreyn'de. Ha Bahreyn'de evet. Bahreyn'de, Bahreyn'de de e, hapishane baskın düzenlenmiş ve mahkumlar kaçmıştı e, ülkedeki bir hapishaneden. Onun haberini bulduğum zaman da söylerim. Ha, buldum. 2017'nin ilk günün haberlerinden bir tanesi ee, Bahreyn'de, Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı bir açıklama. Bu Java hapishanesinde yaşanan saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin alındığını söylemişler. Evet, her yerde acayip güvenlik önlemleri alınıyor ve bu acayip güvenlik önlemlerinin alındığı yerde acayip saldırılar oluyor. Tek kişiler, birden fazla insanlar, kitle katlayanları, tekil katliamlar. katlayanlar sergi açarken de baş konsolu olsun en güvenli olabilecek dünyadaki en güvenli olması gereken yerde hemen arkasında duran koruma öldürüyor, polis öldürüyor. Öyle geçiyor e, ömrümüz. Ama e, sergide aynı zamanda salonunun e, kapılarını öldürdürürüz. Büyükelçinin öldürüldüğü sergide salonun kapılarını outlet açacakmış. E, ne, ne, ne Ağıt'ı diye soracak olursanız söyleyeyim. Ee, Ağıt nitelindeki Stabat Mater Oratoryosu ile başlayacakmış. Evet. Çağdaş Sanatlar evet. Merkezi'nin evet. Yeni dönem etkinlikleri. Evet. Fakat yani bunlarla e, durumu e, nasıl idare edebiliriz bilmiyorum. Bu arada e, coğrafyadan hazır dolanmaya başlamışken Suriyeli muhalifler de ortak bir yazılı açıklama yaparak Aslan Adama yapılması planlanan Suriye barış görüşmeleri hazırlık çalışmalarına boykot edeceklerini duyurmuş. 5 saat önceki gelen haber bu da. Ee, bunun nedeni olarak da galiba Ateşkes'in e, devam etmediği büyük ihlallerde rejim güçleri ve müttefiklerinin saldırılarını sürdürerek birçok kez büyük ihlallerde bulundukları ifadelerini kullanmışlar. Evet. 29 Peki. Aralık'ta başlamıştı bu ateşkes. Rusya ve Türkiye garantörlüğünde ama işe yaramıyor gibi duruyor galiba. Evet yaramıyor ve yani sık sık da ihlaller gelişiyordu. Independent gazetesinde de İngiltere yani merkezli merkezde haber sitesi eski bir IŞİD militanı olduğu belirtilen yani bir kişi... Bu Reyna saldırısını IŞİD'in Türkiye'ye savaş ilanı olarak nitelemiş. Bu da bbc yayın organlarına baktığınız zaman da bunu görmek mümkün. mümkün. Yeni yayın organlarında çıkaran fotoğraflarda, arka temada İstanbul Üniversitesi, Efes Antik Kenti ve Şehitler Köprüsü'nün göründüğü çeşitli propaganda afişlerinde bulabilmek mümkün, görebilmek mümkün. Önlerinde de böyle silahlı cihatçılar var. Evet, evet. Bu son derece dikkate alınması gereken çarpıcı bir açıklama artık herkes tehdit altında demiş. Mesela İstanbul'da Independent'la konuşmuş Ya Ser Abdünhamit Abdülmalik o şiddet tehditleri yüzünden Urfa'dan ayrıldım. Urfa gibi yerler neredeyse Suriyeli kadar tehlikeli hale gelmişti diyor. Biz burada Batı'dan pek fark edemiyor olabiliriz ama Türk yetkililerin haberi olmadan IŞİD'in nasıl o kadar rahat faaliyet gösterebildiğini anlayamıyorduk demiş. İstanbul'a geldiğimden beri iki tane büyük IŞİD saldırısı oldu. Urfa'ya da, Kilis gibi yerlerde biz Suriyeli muhalifler tehdit altındaydık. Şimdi ise İstanbul'da herkes IŞİD'in tehdidi altında demiş. IŞİD'in tam olarak da bunu bu mesajı vermek istediği de söyleniyor zaten. Herkes tehdit altında, bundan sonra herkes bizden korksun demeye çalışıyorlar. Yaptıkları bu saldırılarla da evet açıkçası böyle bir durum gösteriliyor Simon Tisdall da çok berbat bir yılın başlangıcı olabilir diye yazmış ve yani şeyden bahsediyor Guardian gazetesinin yazarlarından Simon Tisdall zaten Amerika Birleşik Devletleri ve İran'la da arası bozuk olan bir şey hükümet dış politikada genel bir başarısızlıktan bahsediyor ama işte cumartesi günü saldırıdan sonra da sonuna kadar savaşacağız teröristlere kaos ve ülkeyi istikrarsızlık yaratmak isteyenleri diyor ama Türkler yeterince bu tarz şeyi dinlediler Erdoğan'dan çok benzer durumlarda diyor ve gittikçe daha fazla insan da Cumhurbaşkanı'nın başarısız ve bölücü politikalarının değişmesi gerektiğini düşünür hale geldi diye bir yorum haber yapmış, analiz yapmış bunun durması isteniyorsa diye. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Kuvvet, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine son iki ayda tam 40.8 milyar dolarlık siyah, silah satışını onayladığından bahseden bir haber daha var. Evet o da güzel doğrusu. Bu sadece Katar'a 21 milyar 881 milyon dolarlık Kasım ve Aralık aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nden en fazla silah alan ülke e, olarak anılmasına neden olan silah satışı gerçekleşmiş. Katar'ın 17 Kasım'da 21 milyar 100 milyon dolar e, değerinde 72 adet çok fonksiyonlu Boeing F-15 QA isim tipi ee, savaş uçağın mühimmatı paketiyle satın aldığı da aynı şekilde haberin içerisinde aktarılıyor. Türkiye'nin tamam. yakın müttefiklerinden bir tanesi Katar. Evet. O zaman yılın ve programın açık Gazete'nin ilk sorusunu soruyorum. Hazır mısın? Buyurun efendim. Ee, bu istifaya ne diyorsun? Yetkililerden bu çok çarpıcı istifaya olayın karşılığı. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun derim istifa eden birisi varsa karşımda yok bu konularla hayır, özellikle bu konularda yok istifa etmeyeceğim dememi hiç beklemeyin. Hayırlı olsun derim. Evet. Örnek olsun derim. Kim istifa etmiş? Burada soruları ben soruyorum. <gülüyor> şakaydı istifa falan yok. 2016'da düzenle kötü bir şakaydı kabul ediyorum ama olsun. <gülüyor> 20 büyük saldırıda 358 kişi yaşamını yitirmiş durumda devlet erkanı benzer açıklamalarda bulunuyor. Alçak, hain saldırı, lanetliyoruz, terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek diyor. Biyanet bağımsız iletişim ağı fevkalade çarpıcı bir kolaj yapmış yapılan açıklamalarla 12 Ocak İstanbul'da 12 ölüyle açılıyor. 20 saldırı, 20 büyük saldırı 17 Şubat Ankara 29 ölü 18 Şubat Diyarbakır 7 ölü, 13 Mart Ankara 37 ölü 19 Mart İstanbul 5 ölü 31 Mart Diyarbakır 7 ölü, 27 Nisan Bursa 13 yaralı 1 Mayıs Antep 2 ölü, 12 Mayıs Diyarbakır 15 ölü yani saymakla insanın içi tükeniyor 7 Haziran İstanbul 11 ölü 11, 8 Haziran Mardin 4 ölü 28 Haziran İstanbul 45 ölü 20 Ağustos Antep 57 ölü 6 Ekim İstanbul 10 Yaralı 9 Ekim Hakkari 18 Ölü 4 Kasım Diyarbakır 9 Ölü 10 Aralık İstanbul 46 Ölü 17 Aralık Kayseri 14 Ölü 19 Aralık Ankara 1 Ölü ve 31 Aralık İstanbul 39 Ölü Şimdilik Ve Şimdi yaptıkları o kolaja bir kulak verelim. Adımı belirtmek istiyorum. Lanetliyoruz. Bu alçakça saldırıları... Şerefsizce, haince... intikam almaktır. Bu örgütlerin istediklerine asla boyun eğmeyeceğiz. İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen... Terör olayını esefle kınadığımı belirtmek istiyorum. Hiç kimse e, hiçbir şekilde endişe etmesin. Bu olayın arkasındaki sorumlular ortaya konulacaktır. Bu saldırı çok açık bir şekilde aziz milletimize karşı, milletimizin tamamına karşı yapılmış alçakça, şerefsizce, haince, sinsice yapılmış bir saldırıdır. Dolayısıyla bu saldırıyı yapanları lanetliyoruz. Ve bu hain, bu sinsi, bu kalle saldırı yapanları da bütün benliğimizle lanetlediğimizi bir kere daha kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Milletimiz Allah'a çok şükür güzel bir sınav veriyor. Daha da diri, daha da canlı bir şekilde bu örgütlerin istediklerine asla boyun eğmeyeceğiz. Terörle mücadele konusundaki kararlılığın faturaları oluyor. Buna millet olarak hazırlıklı olmak durumundayız. Bütün terörün lanetlenmesi ve hep birlikte el birliğiyle üzerine gidilmesi gerektiğini söyleyen tek ülkeyiz. Dolayısıyla bu teröristlere karşı da biz mücadelemizi sonuna kadar yılmadan, usanmadan vereceğiz. Bütün bunlar detayla çalışılıyor arkadaşlar. Daha sonraki geniş açıklamalar yapılacak. Amacı, hedefi ne olursa olsun... Hangi cenahtan gelirse gelsin, ülkemiz bu alçakça saldırıların üstesinden gelecek yüce ve kararlılığa sahiptir. Şu anda tabii ki orada güvenlik güçlerimizin bu çalışmaları çok daha yoğun bir şekilde devam edecektir. Dolayısıyla İstanbul'da şundan emin olunsun ki, elimizden gelen her türlü tedbir alınıyor, alınmaya devam ediliyor. Hain ve alçak davranışlar bizim terörle olan mücadelemizi daha etkin bir hale getirmesine neden olacaktır. Bölücü terör yapacağını yaptı. Alçak, iğrenç yüzünü tekrar gösterdi. Hain ve alçak bir planla gerçekleştirilmiş bir olay. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenlik güçlerinin birinci öncelikli işi bunu yapanlardan intikam almaktır. Bu terör saldırıları bizim terörle mücadelemizdeki kararlılığımızı çok daha zirveye taşımaktır. Bu olaylar Milletimizin ve bizim terörle mücadele gücümüzü zayıflatmaz. Aksine daha da arttırır. Elbette ki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik. İnşallah böyle bir terör saldırısıyla karşı karşıya kalmayız bir daha. Bugün Burada olan bu terör dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. Bizde terör olmaz diyemez. Evet. Böyle işte 20 saldırı 358 ölüm sayılamayacak kadar çok yaralı sayamamış Biyanet bu düzenlemeyi yapan derleden bilgilere göre 2016'da seneyi 2017'ye bağlayan gece sabaha karşı yaşanan saldırıyla birlikte Türkiye'de şehir merkezlerinde toplam 20 büyük saldırı düzenlenmiş 358 kişi hayatını kaybetmiş en az bu. Yaralananların sayısını tespit etmek mümkün olamadı diyor. Biyanette bu işi yapan haber merkezinde hazırlayan gazeteciler. Bu saldırıların sadece ikisinde ölüm olayı yaşanmadı. Kitlesel olmayan tek bir saldırı da vardı. O da e, Rusya, Tür Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrei Karlov cinayeti. 20 saldırıda yüzlerce kişinin yaralanmasına, 358 kişinin hayatını kaybetmesine karşın tek bir istifa olmadı bir görevden alma vardı galiba ve yaşanan üzücü olayların ardından da biraz önceki kolajda dinlemiş olduğunuz gibi ses kolejinde devlet erkeğine benzer açıklamalarda bulunuyor alçak hain saldırı lanetliyoruz saldırılar terörle mücadele ettiğimiz için oluyor kararlılıkla sürecek yılmayacağız ve başka ülkelerde de oluyor diye mesela şeyler de var ee, soruşturmaya gizli kararları da geliyor çoğunun arkasından 12-14 yaşları arasında küçücük bombacılarında bulunduğu bir şeyden önlenemeyen olaylardan halkımızın moralini bozmak istiyorlar bunu başaramayacaklar diyerek devam eden e, 358-400'e yakın ölüm sıfır istifa ve hep Aynı açıklamalar var. Durum bu merkezde Profesör Doktor Şahika Yüksel de toplumu korumakla görevli sorumluların istifa etmediği, cezasız kaldığı ve tedbir alma sorumluluğunun insanlara yüklendiği sürece toplumun ruh sağlığının daha da bozulacağı uyarısında bulunmuş. Bu da bienetten aldığımız bir haber. Ruh sağlıyoruz Profesör Doktor Şahika Yüksel. Toplumu korumakla görevli sorumlular istifa etmediği sürece ve bu cezasızlık devam ettiği sürece Tedbir alma sorumluluğu da bizzat vatandaşlara yüklendiği sürece toplumun ruh sağlığı daha da bozulur diyor Böyle bir vaziyet var şimdi bir şarkı çalarak bu saati kapatalım Ahmet Dinsel bağlanamıyoruz kendisi uçakta olacağı için bu sırada Tam uçuşta olacağı için maalesef bugün yapamıyoruz Ahmet İnsel'le programımızın ufuk turunu ve biz şimdi size Daft Punk grubundan Something About Us, Something about us çalıyoruz çünkü Daft Punk grubunun kurucularından birinin de Thomas Bangalter'in de 3 Ocak 1975 doğumlu olduğunu Fransız Thomas Bangalter Fransız elektronik müzisyeni ve ikili Daft Bank adlı ikilinin e, bir yüzde ellisi. Güzel bir evet tam olarak yüzde ellisine tekabül ediyor. Tekabül ediyor şimdi ona bir doğum gününde ona da günaydın diyerek something about us çalıyor. Açık Gazete. Evet Açık radyo 94.9. açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9:09 9 dakika geçiyor. Biraz önce de söylemeye çalıştık. Ahmet İnsel'le telefon bağlantısı kurmamız onun şu anda uçuşta olması dolayısıyla mümkün olamayacak. Dolayısıyla biz yola devam ediyoruz. Bir şeyde eleştiri mekanı bu da geldi Önce ona değinelim Ben Gazet Açık Gazeteyi Gece 01.03 Yayınından dinliyorum Bu gecede pazartesi sizleri dinlerken Önce sünnet edilen sonra da bıçaklanan Plastikten şişme Noel Baba ile ilgili haberi duydum çok üzüldüm Diyor Evet bir mantık hatası varmış galiba e, ada, Evet adamı zaten sünnet etmişsiniz Dinimizin gereği yerine getirilmiş Niye bir de bıçaklıyorsunuz Diye soruyor Zaten bıçaklayacaksanız o zaman niye önce sünnet ediyorsunuz? Her Türk erkeği bilir ki sünnet çok can acıtan bir şeydir. Plastik mi bari doğrudan bıçaklayın demiş. Olacak iş değil. Ama sonra düşündüm ki gerçek İslam bu değil. O zaman biraz içim ferahladı. Ama siz bunu niye söylemediniz? İşte... Onu anlayamadım söylemeniz gerekmez miydi dinleyen yabancılar vardır yanlış anlayan olur her şey olur gerçek açık gazete bu değil demiş saygıyla dikkatinize sunuyorum sadık dinleyicilerinizden G. Aynı zamanda Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut da konuşmuş. Ve ee, Reyna'ya düzenlenen saldırının uluslararası yayın organlarında katil Noel Baba diye verilmesini eleştirmiş ve katil Noel Baba değil asıl katil Noel Baba'ya hedef alanlardır diye de bir açıklama yapmış. Ee, önceki günlerde Noel Baba kıyafetli bir kişinin başına silah dayayarak yapılan eylemin İslam diniyle ilgisi olmadığında vurguladıklarını hatırlatmış Muammer Karabulut. İstanbul'da yapılan terör saldırısı haberlerinde başta uluslararası yayın organları olmak üzere ortada her, henüz bir kanıt bulunmadığı halde katil Noel Baba olarak verilmesinin Noel Baba adına 26 yıldır barış faaliyetleri içerisinde olan kendilerini derinden üzdüğünü belirtmiş. Hmm. De, i̇mza Demre'den mi geliyor? Demreli değil mi Noel Baba? Demreli mi? Tabii Demreli. Anadolu topraklarından yetişme biri. Antalya'nın Demre'si işte. Hmm, anladım. Demreli. Evet orada mağarası filan var. Tamam ben şöyle karıştım. Debre. Asan'da karıştırdım. Demreli. Milli gazetede bir açıklama yapmış. Seninkine ilave eden onu da söyleyeyim. Tam 44 yıldır yapıyoruz bunu. Seneye 45. kez yine yapacağız demiş. Hiçbir zaman ve zeminde şiddeti gündeme almayız. Yılbaşı kutlama diyeceğiz elbette bizim işimiz bu demiş. İşleri bu muymuş? Evet buymuş. Biz <gülüyor> inancımızı yozlaştırmaya ve kültür emperyalizmine karşı her yıl yılbaşı kutlamayın diyoruz. Tam 44 yıldır yapıyoruz bunu. Seneye 45. kez yine yapacağız ve yılbaşı kutlama diyeceğiz elbette bizim işimiz bu demiş soruyorlar ne iş yapıyorsunuz? Yılbaşı kutlama diyorum diyelim cevap evet. veriyorlar bu arada Türkiye Satranç Federasyonu tarafından da yapılmış bir açıklama var Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün satranç oynamaktansa atış tutmak daha hayırlı, oynayanlar ranetlenmiştir, bu oyunları oynayacağınız elinize tesbih alın, Allah çekin şeklindeki ifadeler üzerine soruşturma başlatılmış değil mi? hukuki süreç başlattıklarını bildirmiş bu arada çeşitli sosyal medya hesaplarından da Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın insanlara şey dağıttığını, satranç takımı dağıttığına dair gösteren, bilmiyorum belki foto montaj da olabilir çeşitli fotoğraflar paylaşıldığı gösterilmiştir. Ben hiç görmedim, duymadım ama şahmat. Yani söyleyecek bir şey yok. Rock derim ben. <gülüyor> yok. Olmaz. Biraz daha artistik olsun diye. Satranç biliyorum gibi. <gülüyor> Neyse e, bu çeşitli bu mimvalide plan açıklamalar da var ama ben de böyle bir titre istiyorum. Noal Baba Komseyi Başkanı gibi. Veririz. Demre'den. Ebenallah. Demre'den sana da bir kıyafet ısmarlarız. Yalnız tehlikeli. Evet bu aralar değil. <gülüyor> bu aralar. Haziran ayında falan olursa herhangi bir tepkiyle karşılaşmayacağımı düşünüyorum. Ama o zaman da kar yok, kıyamet yok. Short'u yani versiyonunu hallederiz. <gülüyor> yani rengi. Geçeriz. Şort mu? Tehlikeli. Şort da tehlikeli değil mi? <gülüyor> evet şimdi... Gelelim tekrar şeye. İçişleri Bakanlığı da tepki gören paylaşımını silmiş bu arada. Onu biliyorsun değil mi? Silmiş de resmi paylaşımdakiler de tırsa... gözaltına alınmış. Biraz önce evet. söylediniz. <gülüyor> Bir kahvehanede vatandaşları, IŞİD militanları ve sempatizanlarına karşı mücadeleye davet eden kişiler için paylaştı. Mesajını silmiş. Terörle mücadele ekiplerine iletildi. Lütfen gördüğünüz yerde bize ihbar edin diye yazmıştı. Bu konuşmada bir suç unsuru olmadığını belirterek Bakan'ın tweetine tepki göstermişlerdi. Silinmiş. Videoyu dinletmeyeceğim ama sana. Evet soruşturma da başlatılmış bu arada. E, iç, e, duman Kurtulmuş duyulmuş. 347 hesaba soruşturma başlatılmış. E, hayat tarzı eleştirileri teröre hizmet ediyor denilmiş. Sanki A böyle bizi seven yapmasın der gibi bir açıklama olarak okudum. Bir de eksik bir rakam var orada ürün. 300 kaç hesaba? 347 hesap ama 92 kişi Heh. hakkında işlem yapılmış. Ya neden? Çünkü birden fazla hesap kullanıyor olabilirler. Bilmiyorum. Herkes beşer hesap dinami mi kullanıyor? Nedir bu ya? Sizin yani? kaç hesabınız var? Benim söyleyemem. Ee, son dönemde 248'e yakın saldırının önlendiğini aktarmış aynı zamanda. kurtulmuş. İşte orada. Bütün orada. Beşiktaş ve Reyna'daki saldırıların ardından 347 sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldığını ve 92 kişi hakkında işlem yapıldığını da aktarmış. Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen bir mesaj olduğunu da söylemiş aynı şekilde bunun. IŞİD de aynı şeyi söylüyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, aynı o konuda aynı doğrultuda açıklamalar bunlar evet. Yani sorun belli. Operasyonlar sürecek demiş Cerablus, Membiç, Elbap nereye giderse diye de eklemiş. Yılbaşı hutbesi okutan Görmez hakkında kim ve düşmanlığa tahrikten de suç duyurusu yapılmış. Dikenden aldığımız bir haber de bu. L yani şey, Görmez dediğim Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez. E, çünkü çok acayip meşrudur. Meşruiyeti şüphelidir yılbaşı kutlamanın filan diye yazmış. Sonra silmişti. Yazıp silmeler de çok moda bu sıralarda. Peki, e, şey... Şimdi gelelim detaylara. Detaylara gelelim. Evet, ağır bir durum var olsa ortada. Öncelikle Hürriyet gazetesinden başlayalım. İsmail Saymaz'ın Manşetten gelen haber katliamı DJ anlattı. manşetiyle. Ufuk abiyle müzik çalıyorduk. 400 kişi pistte dans ediyordu. 400 kişi. İlk silah sesi gelince kabinin altına gizlendik ve kabus başladı diyor. Burada altı çizilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi bunu söyleyen İstanbul'un Ortaköy semtindeki ünlü gece kulübü Reyne'ye düzenlenen saldırıda yaralı kurtulan DJ Abdullah Sarac'ın olay öncesinde kulüp çalışanları arasında saldırı olabileceğine dair iddiaların konuşulması. Böyle iddialar da oradaki çalışanlar tarafından konuşuluyormuş. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberi bu. Evet. Ben ve DJ arkadaşım Ufuk Ak Yıldız DJ kabinindeydik. Saat biri 17 geçiyordu. Kız arkadaşım mesaj atmıştı. Cevap yazacaktım. Saati oradan çözüyorum demiş. İçeride 700-800 insan vardı. Bizim bulunduğumuz kapalı alanda 400'e yakın kişi vardı. Diğerleri balkondaydı. Dans müziği çalıyordu. İnsanlar eğleniyordu. O an bir el silah sesi duydum. Panik oldu. Kuru sıkı sandık. Şaka yapıyorlar diye. Tereddüt içinde kaldık. Ufuk abiyle göz göze geldik. Hiçbir şey olmamış gibi devam edelim dedik. Ondan sonra içeriği taramaya başladı. DJ kabinin altında çok dar bir alan var. Ufuk abi kolumdan çekti. Altına girip saklandık. Benim ağzımı tuttu Ufuk abi diyor. Saldırgan... Daha doğrusu saldırganın kulüpteki kulüptekileri taradıktan sonra tek tek yerdeki yatanların da üzerine ateş etmeye başladığını söylüyor Saraç ve şöyle Adım'dan devam ediyor. Alacan Saraç ve Ufuk A, A, A, Ak Yıldız iki DJ değil mi? Evet, orada çalışan uzun süredir çalışan iki çalışan aynı zamanda Reyn'ın taradıktan sonra tek elle ateş sesleri duymaya başladı. Başlandı. O anda yerde yatanları sıkıyordu. Bizim DJ kabininin önüne kadar geldi. Ayak seslerini, nefes seslerini hissediyordum. Orada yine taramaya başladı Çıkan boş kovanlar mobilyaları değiyordu Bize kadar gelmişti Dört tane şarjör değiştirdi Dört tane saydım demiş Allah'ım bu son olsun dedim Silah sesleri hiçbir şekilde susmadı Aynı silahtan atış, atışlar yapılıyordu Başka saldırgan yoktu Tek bir kişiydi Silah sesleri kesildi Bir dakika geçti Geçmedi galiba üzerine değiştirdi Bu kez hırıltılar yardım isteyen sesler duyulmaya başlandı Çok korkmuştuk Üç defa Arapça şiveyle ile Allahu ekber sesini duydum ''Şivesi Arapçayı da eminim.'' demiş. Ondan sonra da devam ediyor evet. gördüğü manzarayı anlatmaya. 5-10 dakika sonra polisin geldiğini duymuşlar. Teslim ol demiş polis. Ee, karşılık vermedi. 2-3 el silah sesi duydum. ''Ufuk abi bitmedi bu olay. Biz burada öleceğiz.'' dedim. 15 dakika sonra bağırma sesleri geldi. ''Yere yat.'' diye. Meğer yaralılara söylüyorlarmış. ''Biz imdat.'' diye bağırdık. ''Komiserim burada iki kişi var.'' dediler. Özel harekâtçılar geldiler. İnsanlar her yere kaçışmışlardı. ''Depoya giren mi? Bulaşıkhaneye saklanan mı?'' dersiniz. Özel harekat geldikten sonra bize kabinin üzerinden atla dediler kabin bir buçuk metre yükseklikteydi ayaklarım kitlenmişti diyor kendimi kaybetmiştim kapı kolu her yer kanlı, yaralananlar ölenler kıvrananlar dışarıya çıktım ilk kurşundan sonra dışarı çıkışmış, çıkışımız 45 dakika sürmüştü demiş 45 dakika orada kalmış o cehennemin içerisinde. Önceki günlerde tedirginlik vardı diyor. Burası önemli. İhbar alındığını söylemiş, ha, ihbar evet. alındığı söylenmişti. Personel aramızda konuşmuştuk. Yanımızda bir kulüp var. İddiaya göre üç kişi oraya keşfe gitmişti. Bize üç, kişi, üç şahıs geldi polise ihbar ettik diye ikaz, ikaz geldi. Garsonlar arasında böyle bir dedikodu vardı ben işe gelirken 3 kez polis kontrolünden geçtim. Gelene kadar 10-15 polis saydım. O kadar sıkı güvenlik vardı ki şu an aklım duruyor. Nasıl gelebildi? Akşam bize bir şey olmaz, yaklaşamaz. Her yerde çevirme var, durdurulur demiştik. Taksiler bile çevriliyordu. Çevrede o kadar önlem varken bir saldırı olamaz diyorduk ifadelerini. Kullanmış ve soruyor. Ondan sonra daha doğrusu nasıl olduğunu soruyor. Polisler geç geldi. Yan tarafımız karakoldu. Hiçbir şey anlam veremiyorum. Doğru orada hemen yan tarafta da karakol var. Hemen karşısında evet. Diagonalinde yani Evet. E, polisler geç geldi yan tarafımız karakoldu Hiçbir şey anlam veremiyorum Bu adam nasıl içeri girdi nasıl kaçtı Hiç mi dikkat çekmedi bir resmi çıkmış Bir resmi çıkmış resim demeye bin şahit lazım Reyna'da içeride dört yüz kamera var Demiş e, bu Yaptığı açıklamasında İsmail Saymaz'ın Haberleştirdiği Hürriyet evet. gazetesindeki haberde bu manşet haberde Abdullah Can Saraç'ın dehşeti anlatması ve çok önemli çarpıcı sorulara da işaret etmesi. Benim aklıma gelmemiş gerçekten. Hemen yanında polis karakolu var tam karşısında. Karşısında evet. evet yani, Ve çok büyük bir karakol. Evet büyük bir karakol. Evet çok iki taksi değiştirerek kaçması filan gibi de olaylar var. Ben bu şeyi bilmiyordum hiç tabii yani. Reyna'nın içinde çalışanların, DJ'lerin ve bütün çalışanların bunu konuşuyor olmaları böyle bir ihtimali. Böyle bir tedirginlikle ilişkişiyor olmalı. çok ciddi, evet, ciddi. Şimdi başka bir görgü tanıklığı daha var. Onu da T24'ten şey yapalım. Metin G soyadı verilmemiş. Saldırganla göz göze geldim diyor. Yani hakikaten dehşetin tarifi olmayacak şeyler bunlar. Şöyle anlatıyor Üç arkadaş rezervasyonumuz vardı Onlar da e, müşteri e, Eğlenmeyi e, Düşünerek gitmişler Yılbaşı gecesini iyi geçirelim diye Önce güvenlikleri geçtik Sonra ikinci kapıda x-ray'de bekleyen Arkadaşa ücret ödeyecekken Bir anda silah sesleri duyduk Tuvalete yakın olan kapıya doğru Koştuk Saldırgan birinci kapıyı geçip Merdivenlerden inip ikinci kapıya geldi İlk olarak sağ taraftaki cam kapıyı ateş etti. Kapıdaki güvenlikler dahil herkes mekan içinde kaçmaya başladı. Bize doğru dönünce teröristle göz göze geldik. Bu, bu anı düşünebiliyor musunuz? Evet. Üstümüze ateş açmaya başlayacakken kısmetimize kapı açık olduğu için oradan daldık. Terörist ana kapıdan girerken elinde iki uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Şeyin diyeceğin saydığından da farklı aslında başka yorumlara göre de 6 şarjör değiştirmiş 180 mermi sıktığı tespit edilmiş. Yani gerçekten şey bu resmi açıklama yapılması bu kadar zor mu bu kadar farklı ifadelerin ortada evet. dolaştığı insanların kafasını karıştığı bir ortamda bu Reyna denilen e, kompleksin büyük bir kompleks aslında orası yeme içilme yapılan dans edilen salonların olduğu yer orası. E, ...güvenlik kameraları yok mu burada? 400 mı? kamera var diyor işte. E niye Özellikle bir açıklama insanı... yapılmıyor? Resmi açıklama yapılmıyor. insanlar kafası bu şekilde karıştırılıyor ve sürekli böyle... ...soruların sorulmasına neden olunuyor. Burada soruları ben sorarım canım. Pardon. <gülüyor> ve... E, ...şimdi şöyle devam ediyor. Hakikaten ne diyeceğini insanın... ...şaşırdığı anlardan bir diğeri. Üst üste geliyorlar. Barda düşen terörist diyor ana kapıdan girerken elindeki iki uzun namlulu silahla ateş etmeye devam etti. Barda düşen insanları gördüm. Barı tarayan saldırganı görünce bir daha geri dönerek gene tuvalete girdik. Erkek kadın tuvaletine yaklaşık ellişer kişi girdik diyor. Yani cehennemi bir an. İşte bütün bu Bataklanda ve Orlando'daki Pals şeyinde yapılan katliamın benzeri anlatılar bunlar. Biri Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de Fransa'da. Tuvalet ağzına kadar dolunca hemen kapıyı kilitledim. Yaklaşık bir saat orada kaldım. Silah sesleri duyulmaya devam etti. Ağlamaları, bağır, bağırışmaları tahmin bile edemezsiniz diyor. Bir saat mi kalınmış? Diğer, ben, DJ'de 45 dakika kaldığını söylüyor. Saldırına kaç dakika sürdüğü söyleniyordu? 7 dakika. 7 dakika. Bu 7 dakikanın düştüğümüz zaman kaç dakika kalıyor? 39 30 35 dakika içerisinde herhangi bir şekilde güvenlik etkileri içeri girip insanlara hayatta kalanların ne olduğunu söyleyemeyecek kadar büyük bir yer mi? Evet. Evet. 45 hatta belki de yani 7 yani hatta 50 52 dakika, bir saatse eğer. bunun sadece 7 dakikası şey. Evet. 9 dakika. O, o, o ana kadar gelememiş mi güvenlik güçleri? Evet. Daha Ambulanslar sonra, vesaire mesela. Yaralılar ne oluyor peki o noktadayken? Hepsi, herkes bağırılıyor ve başka açıklamalar da var. Onlara da değineceğim. 45 şimdi. dakika yaralı olarak mı kalmış orada insanlar? Kan kaybından ölenler vardır o zaman. Evet olabilir. Tabii hiçbir açıklama gelmediği için bilemiyoruz. Daha sonra ışıklar kapandı diyor. Ağlamaları, bağırışmaları tahmin bile edemezsiniz dedikten sonra ışıklar kapandı. Teslim ol çağrılarını birkaç el daha silah sesi izledi. Ha, gelmişler işte orada teslim ol diye ama neden bilmiyorum. Sonra da çevik kuvvet bizi tuvaletten aldı. Yerde bir sürü gencecik ceset gördüm. Yaralılarsa şok geçirmiş konuşamıyordu. Terörist genç biriydi. Yüzünün yarısı atkıyla kaplıydı. 1.75 boylarında lacivert parka jean pantolonu siyah bot giymişti. Bere sırt çantası, iki de uzun namlulu silah taşıyordu. Biri pompalıydı galiba. Uzun süre bu şoku atlatamayacağım demiş. Şimdi bir başka açıklamada şu şöyle geliyor. Yere düşenlerin kafasına ateş etti diye de bir açıklama var. Taksiyle geliyor. Terörist uzun namlulu silahla teşebbü açıyor, 39 kişi öldürüyor, 65 kişi yaralıyor. ...kıyafet değiştiriyor... ...her şeyi yapıp... E, ...İstanbul'un yani Türkiye'nin... ...en büyük şehrinde... ...en dünyanın da en büyük... ...metropollerinden birinin... ...en tanınmış gece kulübünde bütün... E, ...futbolcuların ve şöhretli... ...diğer insanların... ...müdavimi oldukları bir gece kulübünde... ...polis karakolunun... ...tam karşısında oluyor... E, ...yani mesela bak şöyle de açıklamalar var. Katliamdan 15 dakika önce yaklaşık 200 metre mesafede Ortaköy Meydanı'nda Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği yılbaşı kutlamaları vardı. Polisler de giriş çıkışlarda geniş güvenlik önlemi almışlar. Gece kulübündeki katliamın ardından yüzlerce polis, yüzlerce polis olay yerine gitti. Ortaköy'ün giriş ve çıkışları kapatıldı. Olay yerine gelen onlarca ambulans da Cankurtaran'da yaralıları taşıdı. Evet efendim. Ama e, bu sırada iki taksi değiştirerek gittiği kıyafet ve taksiler değiştirerek giden bir katilden bahsediyoruz. Taksici bulunamıyor mu peki? Diye soracağım gene. Buradaki soruları siz soruyorsunuz ama. E, taksiciye de ne şey demiş, bırakmış. param yok Deyince taksici indirmiş mesela böyle açıklamalar da var öyle çeşitli. iddialar da var yani binlerce liraya gönderilen oradan kaçmakta olan insanlar, binlerce liraya taşıyan insanların da olduğu söyleniyor Türk Hava e, Atatürk Atatürk Limanı'nda Hava Limanı olduğu gibi evet. öyle mi? iddialar yani bunlar ama bacağından yaralanan bir turist ambulansla bindirildiği sırada elinde uzun namlulu silah vardı herkesin üzerine ateş ediyordu yere düşenlerin kafasına ateş ediyordu izdiham oldu demiş birisi mesela Bu da T-24'ten İki genç kız şoka girmişti. Hastaneye yaralıların sevkinden sonra olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlatmış. Bir ticari takside çekiciye yüklenerek incelenmek üzere polis merkezine götürülmüş. Gece kulübü önünde bulunan bir taksi. Saldırının ardından mesela Polisle tartışanlar da var. Sinir krizi geçiren Fatma Geyik diye bir kadın. Benim yeğenim koruma olarak çalışıyordu. Olayda yara almamış ancak arkadaşlarının çoğu ölmüş. Hepsini tanıyordum. Oranın çalışanları evimize gelip giden insanlardı diyor. Aydın Uslu diye birisi. Oğlum 10 yıldır orada garsonluk yapıyordu. Evde uyuyordum. Akrabalarım arayıp haber verdi. Ben oğlumu aradığımda ulaşamadım. Şimdi buraya geldim ama polisler hastaneye yönlendirdi demiş. Demiş. Böyle durumlar var. Bir de mesela şimdi saldırıda yaralanan Amerika Birleşik Devletleri'nden William Jacob Brack ülkesine dönerken tekrar geri gelmek istiyorum. Burası çok güzel bir, bir ülke. insanları çok iyi dedi diyor. Hürriyet gazetesi İstanbul'a yeniden geleceğim diye tekerlekli sandalyeyle elini kaldırmış selamlarken görünüyor. Evet efendim. Fakat eksik haber üret refikimizi üzmek istemem tabi ama maalesef hemen yanında haberin bir ayrıntısına bakıldığı zaman tam da öyle dememiş William Jacob Rock ülkesine gitti çok güzel bir ülke burası size böyle bir şeyin olması çok yazık çok üzücü herkese en iyi dileklerimi iletiyorum çok iyi insanlarla tanıştım demiş sonra bir ufak il ilavede bulunmuş yalnız onu Hürriyet Gazetesi atlamışça. Neymiş efendim? Çok güzel bir ülke. İnsanlar da iyi. Bu talihsizlik için üzgünüm. Dedikten sonra dönmek isterim ama güvenlik sağlanınca. Güvenli olunca. Bunu söyleyen kimdi? Tekrar edebilir misiniz? Amerikalı turist William Jacob Rock. Öyle mi? Evet. Valla sabah gazetesinde bu durum. Kan, e, Hürriyette de baksana İstanbul'a yine geleceğim diye. Sabah manşetten vermiş. E, yeniden geleceğim, asla gitmeyeceğim ama son kısmını yok. Güvenlik sağlanırsa kısmı yok. Hürriyette de yok. E, sabahta da yok. Katliamda yaralanan Amerika Birleşik Devletleri'nden iş adamı, e, ABD'li iş adamı Rock tekrar gelmek isterim demiş. E, Schneider'de Doğru telaffuz ediyorumdur umarım. İstanbul'u terk et yani annesine buradan ayrılamam demiş. Asıl neydi şey? Futbolcu. Futboldur. futbolcu. <gülüyor> evet. Annesi ne demiş? Artık dön diyorum oğluma demiş anlaşılan. Oğlum ve gelinim Reyna'ya Reyna sık giderdi. Çok endişeliyim demiş. İstanbul'u terk et dedim ama Wesley Snyder ama Wesley mutlu olduğunu ve ayrılmayacağını söyledi demiş. Son kısım yok. Tekrar güvenlik sağlanırsa gelirim kısmı yok. Evet. Rak bacağından yaralanmış. Bir başka kurşun da cep telefonuna isabet etmiş. Sedyeyle geliyor Atatürk Havaliman'la. E, basın mensuplarının sorularını da yanıtlamış. Kulübün içinde ne olduğunu konuşmak bile istemiyorum demiş. Yani oradaki korkunç bir durum. Büyük bir trajediydi. Size böyle bir şeyin olması yazık tekrar gelmeyi isterim biraz daha güvenli olduğunda demiş Bugün, ee, bence günün sözü budur biraz daha güvenli olduğunda kısmıyla beraber evet, galiba Evet. Yani, atladıkları yani biraz, ya da Hüzüket sadece biraz daha güvenli olduğunda kısmını bile alabiliriz belki günün sözü olarak evet. birçok gazetenin atladığı şey yani e, hakikaten yanılır gibi değil ama adamın o cümlesini vermemişler İstanbul'a yine geleceğim... ...başlığı altında koyunca... ...bu biraz artık öyle dememiş yani... ...bu arada Bollywood'da ağlıyormuş... ...Reyna Katliam kurbanları arasında... ...Hint sinemasının... ...Bollywood diye biliniyor... ...tanınmış yapımcısı Abis Rizvi de var... ...ve kendisi... ...49 yaşında... ...Mumbai'deki evi... ...ziyaretçi akınına uğramış... ...çok tanınmış biriymiş... ...yakışıklı bir adam... ...evet... O da gitmiş böyle. İlginç detaylar da var diğer gazetelerde hükümete yakın olarak nitelendirilen ama bizim kanki medya olarak nitelendirdiğimiz gazeteler üzerine. Sipariş katliam denilmiş, sipariş bir şekilde gerçekleştirdiğini söylüyor Star gazetesinin. Bence emniyet güçlerinin de Star gazetesinden faydalanması lazım bu olayı kimin gerçekleştirdiğini bulması Hükümeti için. için evet. ee, diğer taraftan Sabah gazetesini söyledim. Sabah gazetesinde yeniden geleceğim asla gelmeyeceğim şeklinde Gazetesi ile paralel bir şekilde verilen haber var. Eksik ama paralel. Akşam gazetesinde katliam güzergahı denilerek ilginç detaylar veriliyor. Reyna'yı kana bulayan DH'li teröristin Suriye'deki eğitiminin ardından önce Konya'ya ardından da yılbaşından kısa süre önce İstanbul Zeytinburnu'na geçtiği tespit edilmiş diye söyleniyor. Sonra da nerede olduğu Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Yılbaşı gecesi Reyna'da 39 kişiyi öldüren bu terörist kırgız olduğu belirtiliyor teröristin Yeni Şafak gazetesinde. Yalova'da görüldüğü ihbarları gelmiş polis ve jandarma alerme geçmişler. Zeytinburnu'dan da dün bir operasyon düzenlenmişti. Peki bütün bunları emniyet bilmiyor da Star gazetesi, Bediagasteler nereden biliyorlar? Yeni şafak Star sabah akşam filan. Ama en en olayın çözüldüğünü sana haber verebilir mi? Kim çözmüş için. efendim? Hangi gazete? Haber Türk. Soru sordum ama pardon. Vereceğim bir seferlik bir cevap. Özel haber. Burada mi? cevapları sadece ben veririm demiyorum buyurun. <gülüyor> 58. Bulvardan katliama manşeti altında Habertürk'te. Yılbaşı gecesi Habertürk, yılbaşı gecesi İstanbul Reyna'da 39 kişiyi katleden D.A.Ş.'lı Cani'nin Zeytinburnu'nda taksiyle başlayan terör rotasını dakika dakika çözdü. Çözmüş yani, mü? Yani. Evet çözmüş. İyi benim. İyi bari. Yani katliamcı terörist Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'ne hmm. elinde sigara ve sırt çantasıyla ile sigara Sigaramı içiyormuş. Bu insanlar uğultu sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı değil. İşit sigara içenlerin dudaklarına bu uçurmuyor muydu? Kafalarını kesmiyor muydu en son? Ama Haber Türk'ün kamuflaj. Doğru. Ama yani. hep böyle oluyor. Fransa saldırısını bataklarını gerçekleştirenler de aynı zamanda e, içki içen, e, çeşitli gay olduğu zannedilen kişilerden olduğu söyleniyordu mesela. Diğer saldırıları gerçekleştiren kişilerin de aynı şekilde e, bun, bununla alakalı normal normal ne demek? Ee, IŞİD'in o temel düsturuyla hareket eden insanlar olmadığı söyleniyordu. Ama ilginç detaylar da varmış habercikler. Devam edebilir misiniz biraz daha? Tabii e, saat 1.18'de Kalaşnikov'la ateş açarak Reyna'ya girdi. Teröristin kurşunlarına hedef olan 39 masumdan 37'si olay yerinde can verdi. Cani hızlı değiştirmek için çift şarjörü ters yönde bantla yapıştırmıştı. İşte bu detaylar çok mühim. Hmm. Altı şarjör değiştirirken parlak ışık ve sesle panik yaratmak için üç kez aydınlatma mayını fırlattı. Nihat Uludağ'a mayını da fırlatmış. Aydınlatma mayını mı? Evet. O ne demek? Bilmiyorum. Nihat Uludağ sor. Aç Habertürk'ü. Bu da sonra daha, daha hızlı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ya bak ama en önemlisi Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'nde başlamış Flashback. olması. Okay, tamam. ya bu, bu muazzam bir detay bu. Artık bundan sonra Haber Habertürk'e sorup Polisi yakalar. Ekimliğinizi Artık. aldınız mı? Efendim? Ekimlik. Ekimlik mi? Ekimlik evet. Bilmiyorum onu. Ekimliğinizi almadınız mı? E ekimlik. Ekimlik. Hmm. ekimlik nokta ekimlik randevu nokta nokta gov nokta tr adresi yoğunluktan ötürü çökmüş tabii ki alamazsınız. Bulamay. Yeni ekimlikler geliyormuş. Yeni çiftlik kimlik kartıyla beraber birçok problemin de ortadan kalkacağından bahsediliyor. Evet bence bu noktada bu bölümü de e, bitirelim. Şey yalnız önemli dünya basının haberleri arasında Reyna saldırısında geniş yer ayrıldığı belirtiliyor. İngiliz Telegraph gazetesi Türkiye'nin Pakistan olma yolunda ilerlediğini yazmış. Bir yazı daha Independent'tan şey dün Financial Times'dan mı vermiştik hatırlamıyorum. Independent'tandı galiba. Yok. Ben de hatırlamıyorum şimdi. Pakistanification. Ama bir de şeyden de belirtilmiş Telegraf gazetesinde de Almanların Almanya'nın önemli gazetelerinden Die Welt hükümetin Reyna kurbanları için diğer saldırılardan farklı bir dil kullandığını da belirtmiş. Ben hala bu Pakistan benzetmesinin altının doldurulması gerektiği taraftarıyım. Sadece Pakistan'ın şu andaki güncel durumuyla karşılaştırarak Türkiye'yi de aynı konumda nitelendirebilmek tarihsel arka planına her iki ülkenin de bence büyük bir hakaret olur. Eksiklik olur. Hakaret ne olsun? Eksiklik olur. Ama ikisi de terörden muzdarip olan ülkeler olarak da nitelendiriliyor dünya siyasi. E, yani önemli bir şey var. Hatta şu andaki Pakistan'da konjöktürde de. Pakistan'da önemli bir fark var. Evet, Pakistan'da yılbaşı kutlanıyor. Evet. İslami bir devlet olmasına rağmen. Noel babalar bıçaklanıp sünnetlenmiyor, sünnet edilmiyor değil mi? Bildiğim kadarıyla hayır. Bu tür Türk, Türk örf ve adetlerine uygun bir şey galiba bu Noel Baba şeyi evet, balonunu bıçaklayıp de. sünnet etmek. Evet. Ananelerimiz bu. Bizde dinleyicimiz G'ye teşekkür ediyoruz ve düzeltiyoruz. Evet. İslam ananelerine uygun değil. Şimdi güven güzel ile devam edelim. Evet. Açık gazde.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 Günaydın Güven Bey merhabalar. Günaydın onlar bey. Günaydın Güven Bey merhaba. Günaydın evet yeni yeni yılın ilk programını yapıyoruz. 3 Ocak 2017 Salı. Önce geçtiğimiz yılın bir bilençosunu yapalım diye düşündüm. Son birkaç sene olduğu gibi 2016'da çok iyi bir sene oldu. Bir kere Avrupa Birliği üyeliği sonunda gerçekleşti. Senedi, senedeydi uğraşıyorduk. Can, gözün aydın. Teşekkür ederim. Benim de başka herkesin de bize kuyruklarında beklemekten kurtulduk. Evet, artık. Evet. Çok kötü günlerdi. Evet. E... Toplumsal barış sağlandı, patlayan bomba haberleri, ölenler, şehitler, öyle e, kötü haberler gelmiyor e, uzunca bir senedir. 2016 barış içinde geçti. E, hapiste yazar çizer gazeteci kalmamış durumda. E, özgürlük Endeksinde e, hayli yükseldik. E, biliyorsunuz bir ay kadar önce OECD'nin e, yaptığı PISA e, Sınavlarının sonuçları geldi. Orada da Türkiye ilk ona e, girmiş durumda. Algılamada ben ve dünyayı kapsa kavramakta değil mi? E, evet. Muhakeme. Dolayısıyla e, 15 yaş e, gençlerimiz grubu e, dünyada en iyi e, muhakeme yapabilen, akıl yürütebilen e, gençler arasında yer alıyorlar. Ee, endüstri devriminin dördüncü aşaması diye bahsedilen bir aşama var. Yani buharlı makinelerden, derken elektrik ve elektrikli e, makinelerden, daha sonra da elektronik yazılım e, ve bilgisayar sistemlerinin ardından sivaynetik sistemler ve mekatronik denilen e, sistemlerin getirdiği internet sistemler. Alanlarla gelişen dördüncü endüstri devrimi burada da Türkiye patentleriyle buluşlarıyla ile öncülük eder pozisyona gelmiş durumda. Evet i̇şte, en azından fazla... Evet en iyi <gülüyor> noktalardan biri de tabii tamamen yenilenebilir enerjiye geçilmesi oldu kömürün tamamen terk edilmesi. Ve petrol bağımlılığında bırakılması o da tabii çok mesafe aldıracak Türkiye'ye. Evet dolayısıyla <gülüyor> iklim değişikliği konusunda Türkiye'de e, üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren bir ülke olarak e, hepimizin e, vicdanını rahatlatan bir e, kararla e, dünya aranasında yerini almış durumda. Evet. E, Peki şimdilik bu küçük bilançonun sonuna geldik ee, ve maalesef hayali bir bilanço 2016 hiç öyle geçmedi bambaşka bir şekilde geçti ee, 2017 belki iyi geçer filan diye olmuyorduk o da e, yalnızca e, hevesimizin kursağında kalması için bir saat e, kadar ancak e, izin e, çıktı ben bugün bu 2017'nin ilk programında felsefede olası dünyalar kavramı diye bilinen bir kavramdan biraz söz etmek istiyorum. Bunu bir ve psikoloji ve psikoloji literatüründe öğrenilmiş çaresizlik diye bilinen bir başka alana bağlamak istiyorum. E, bu girişi böylece yaptık çünkü aslında e, bazen neyin nasıl farklı olabileceğini söylemek bile, dile getirmek bile e, insana e, gerçekten başka bir dünyanın mümkün olduğunu hatırlatmak açısından e, çarpıcı bir e, etki yapabiliyor. E, biz gerçekten de Avrupa Birliği'ne nasıl üye olduğumuzu e, Gençlerimizin sınavlarda nasıl başarılı olduğunu, özgürlük endeksinde nasıl yükseldiğimizi konuşuyor olabilirdik. Bunları konuşamıyor olmamız, tam tersi bir yerde olmamız metafizik bir zorunluluk değil. Tanrı'nın buyruğuyla da bu olduğumuz yerde değiliz. elbette. Buradaysak... Biz kendimiz böyle yaptığımız için e, büyük ölçüde buradayız. Başka bir yerde olacaksak da kendimiz öyle başka türlü yapacağımız için başka bir yerde olacağız. E, bunu söylüyorum çünkü bu öğrenilmiş çaresizlik denen e, durumdan kurtulmanın ilk adımlarından bir tanesi. Bunu hiç akıldan e, çıkartmamak. E, o üç e, ...değişik e, noktadan bahsedeceğim. Bir tanesi bu. E, olası dünyalar. E, olası dünyalar kavramı... ...felsefede... ...felsefe tarihi boyunca... E, ...çok kullanılmış ama... ...1970'lerden itibaren... ...özellikle... E, ...Anglo-Sakson... E, ...ya da Anglo-Amerikan... E, ...dil felsefesinde... E, ...çok yer bulmuş bir kavram. E, biz... E, ...birkaç sene önce... Din ve inanç felsefesinden bahsederken e, bu olası dünyalar kavramını biraz değinmiştik çünkü e, 17. ve 18. yüzyılların e, en önemli akılcı felsefecilerinden ve matematikçilerinden Leibniz'in e, kötülük problemi diye bilinen problemle e, boğuşurken e, kendisini e, uzun süreler uğraştırmış bir problem kullandığı önemli bir kavram şimdi uzun uzun onu anlatmayayım ama bir cümleyle özetleyeyim eğer tek tanrılı dinlerden birine mensupsanız ya da böyle bir inancınız varsa dünyadaki kötülükleri nasıl açıklayacaksınız kötülük problemi bu çünkü tanrı her şeyi bilen yalnızca e, iyilikle dolu olan ve e, her şeyi yapmaya kadir bir e, varlık e, bu üç e, niteliği ışığında Tanrı'nın dünyada hiç kötü bir şey olmuyor olması lazım e, ama kötü bir şeyler oluyor bir, bir yandan e, masum çocuklar bombalarla ölüyor yani binlerce aslında bir e, e, Saymakla bitmeyecek e, kötülükler var dünya yüzünde. E, buna e, iki şekilde açıklama getirmeye çalışıyor e, ilahiyatçılar ve din felsefecileri ya şöyle diyebilirsiniz e, şu, şu soruyu sormak e, gerekiyor e, şu içinde yaşadığımız dünya en iyi olası dünya mıdır? Yani. Bu dünyayı eğer Tanrı bu şekilde yarattıysa başka türlü yaratamaz mıydı? Yaratabileceği en mükemmel dünya şu içinde yaşadığımız dünya mı? Ee, değil demek çok zor. Çünkü o zaman e, Tanrı niye en mükemmel dünyayı yaratmadı? Yaratamadı mı? Bir takım sınırlamalar mı var Tanrı'nın güçleri? E, açısından e, soruları gündeme geliyor. E, hayır bu en iyi olası dünya şu anda içinde yaşadığımız Tanrı'nın bizim için yaratmış olduğu dünyadır dersiniz. O zaman da bu e, yüzlerce binlerce kötülüğün aslında kötülük olmadığını, e, belki daha büyük bir resimde baktığımızda e, faydalı şeyler olduğunu söylemek durumundasınız. E, Lightness uzun süre bu soruyla mücadele ettikten sonra içinde yaşadığımız dünyanın olası en iyi dünya olduğu sonucuna varıyor ve e, hayatının sonuna kadar da bu pozisyonu sürdüğüerek e, hep bunu e, savunuyor. E, Leib'in söylediğimiz olabilir. E, bizim buradaki konumuz zaten e, Tanrı'nın hangi dünyayı nasıl yarattığıyla alakalı bir e, konu değil. Daha ziyade e, içinde yaşadığımız dünya eğer bu e, ilerlemeye, gelişmeye, daha iyi olmaya açık e, hatta bunun ihtiyacı içinde olan bir ise, bunu nasıl yapabiliriz e, ve yapacak bir fail varsa o da aslında biliriz. E, bunun altını çizmek. E, şimdi bu olası e, dünyalar e, kavramını e, psikolojide, sosyal psikolojide çok geri olan aslında Türkiye'de de sıkça atıfta bulunan öğrenilmiş çaresizlik konusuna biraz bağlamak istiyorum. Marty Seligman diye bir psikoloji profesörünün 1960'larda yaptığı çalışmalar sonucunda galiba bu ismi vermesi, Learned Helplessness, öğrenilmiş çaresizlik ismini vermesi ama 1970'leri buluyor. Ee, onun kurduğu bir e, Genel paradigma e, içinde e, Anlamak mümkün e, Şöyle bir Deney yapıyor e, Martin Seligman e, Detaylarını e, Atlayarak e, Kısaca özetleyeyim e, İki grup köpek e, Olduğunu düşünün Bu köpekleri bir koşum takımı e, koşum takımları içine e, yerleştiriyor e, sonra da e, kafeslere koyuyor e, iki grup arasında şöyle bir fark var e, iki gruptaki köpeklere de e, şimdi e, burada aslında e, henüz birkaç hafta önce köpeklerin nasıl insanların en iyi dostları olduğunu filan anlattığımız bir başka programdan sonra e, böyle şeyleri söylemek insana zor geliyor köpeklere belli aralıklarla canlarını yakacak bir elektrik şoku uyguluyorlar. İki grup arasında ama şöyle bir fark var. Köpeklerin kafeslerinde bir pedal var. Ve birinci gruptaki A grubundaki köpekler bu pedala bastıkları anda elektrik şoku sona eriyor. Dolayısıyla bu başlarına gelen e eziyeti... Kendileri sona erdirebiliyorlar ve bunu çok güzel bir süre içinde öğreniyorlar. Gelişi güzel zamanlarda uygulanan elektrik şokuna karşı şoku sona erdirecek böyle bir güç oluyor ellerinde A grubu köpeklerin. O grubu köpekleri A grubu köpekleriyle aynı elektrik şokunu aynı süre ve aynı şiddette. Ee, aynı elektrik şokuna maruz kalıyorlar. Onların da e, kafeslerinde bir pedal var fakat bu pedala basmak bir işe yaramıyor. Ee, B grubundaki köpeklere verilen elektrik şoku da A grubundaki köpeklere verilen elektrik şoku ile aynı anda sona eriyor. Ee, sona erdiren e, B grubundaki köpeklerin şokunu, A grubundaki köpeklerin pedala basması. Yani ee, B grubundaki köpekler bunu büyük ihtimalle hiçbir zaman e, doğru dürüst öğrenemiyorlar. Başlarına gelişi güzel zamanlarda e, bir takım eziyetli şeyler geliyor. Bunun farkındalar. E, elektrik şoku uygulanıyor kendilerine. Ve ne yapsalar e, elektrik şokunu durduramıyorlar. E, sonsuza kadar sürmüyor. Elektrik şoku ara sıra duruyor. Diğer gruptaki köpekler kadala bastığı için duruyor. Fakat bu ikinci gruptaki köpeklerin hiçbir kontrolü yok. Ee, elektrik şokunu önlemek ya da sona erdirmek konusunda. Ee, Martin Seligman bu iki gruptaki köpeklerin e, psikolojilerini ve daha sonra e, başka durumlardaki davranışlarını karşılaştırıyor. Ee, bir süre sonra bu ikinci gruptaki köpeklerin yani e, başlarına gelen maruz kaldıkları acı verici olaylarla e, baş etmek için hiçbir e, yolları, yordamları, yöntemleri olmayan e, ve tamamıyla kendi kontrolleri dışında bir şekilde başlarına kötü şeyler gelmekte olan bu köpekler e, öğrenilmiş çaresizlik denilen bir e, ruh hali belki diyebiliriz bir psikolojik durumun içinde kendilerini buluyorlar bu köpekleri buradan çıkartıp deneyin ikinci parçasında başka kafeslere yerleştiriyor Saligman bu kafesler aslında üstünden atlayarak kaçılabilecek kafesler bu kafeslerde yeniden elektrik verildiği zaman birinci gruptaki yani pedala basarak elektrik şokunu durdurabilmiş olan köpekler bu kafeslerden atlayıp kaçmayı beceriyorlar. İkinci gruptaki çaresizlik öğrenilmiş çaresizlik ruh hali içindeki köpekler ise... Bunu beceremiyorlar. Oldukları yerde oturmaya ve maruz kaldıkları elektrik şokuyla acı çekerek, inleyerek, hiçbir şey yapmadan, hiçbir tepki göstermeden, kurtulmaya bile çalışmadan bu şoku deneyimlemeye devam ediyorlar. Öğrenilmiş çaresizlik paradigması genel olarak bu. Ee, Martin Seligman bunu e, aslında insanlarda klinik depresyonu çalışırken e, bu paradigmayı kurmuş. Çünkü insanlarda klinik depresyonun da e, yani ne yapsam e, bir faydası olmuyor, kurtulamıyorum e, hissiyatının derinleşerek e, ile e, denemekten bile e, vazgeçmek e, hali teröviyesinin aslında. Ee, bütün canlılar e, dünyasında yaygın bir e, biyolojik e, nitelik ya da eğilim e, olduğunu düşünüyor. İnsanları fakat e, çalışırken köpekler üstüne yaptığı böyle bir deneyle e, ünlenmiş. O gün bugün de öğrenilmiş çaresizlik e, adıyla bu, bu paradigma e, bilinir durumda. Evet. Şimdi burada öğrenilmiş çaresizlikle ilgili aslında pek çok ilginç soru var. Mesela bir tanesi biyolojik dünyada bu kadar yaygın olan öğrenilmiş çaresizlik. Niye bu kadar yaygın? Bunun bir e, evrimsel avantajı var mı? E, niye böyle bir niteliğe sahibiz? E, bu konuda görüşler muhtelif. E, kimi e, biyologlar diyorlar ki, canlılar kendilerini kontrolleri dışında ve ne yapsalar fayda sağlayamayacak gerçek anlamda böyle bir durumda bulurlarsa, boşuna uğraşıp enerji tüketmek yerine böyle bir içe kapanma stratejisi geliştirmeleri aslında faydalı olabilir. Fakat belki bu eğilim gerçekten elimizden bir şey gelmiyor algısının yanlış olarak da olsa, ...yerleşmesiyle öğrenilmiş şaresizliğe yol açıyor olabilir. Ee, bunun... Yani, e e evet. Bunun... E sonuçla, ...sonuçsal... E e ...durumu da epey endişe verici. Başka şeyler getiriyor olsa gerek. Değil mi? Öyle elbette. E belki o zaman şu soruyu da sormamız lazım. Peki bir öğrenilmiş çaresizlik e, durumu içinde olan canlılar bu durumdan nasıl çıkabilirler? Evet, e, ne yapmalı yani. da e, bundan kurtulmalı? E, Seligman kendi deneylerinde buna da bir cevap arıyor. Mesela bu e, şok verildiği halde kafesten atlayıp e, çıkmayan e, yalnızca bir köşede inleyerek e, oturan Köpekleri oradan çıkartmak için başka köpeklerin nasıl atlayıp kafesten kaçtıklarını gösteriyor. Kafes dışında onlara bir takım yiyecekler, mükafatlar sunuyor. Bunların hiçbir işe yaramıyor. İşe yarayan tek bir şey oluyor. O da bu köpekleri yerden kaldırıp ayaklarını bacaklarını hareket ettirerek Gerçekten e, yürümelerini sağlamak kendileri yürümüyorlarsa bile sizin e, onların e, onlara yürüyorlarmış gibi hareketler yaptırmak. E, bunu yaptığınız zaman e, Seligman'ın makalesinde yazdığına göre 3-5 e, sefer bunu yaptıktan sonra e, yani eylemin kendisinin ortaya çıkmasıyla birlikte köpekler ee, kendi başlarına da aslında e, kalkıp hareket edebileceklerini ve bu içinde oldukları durumdan kurtulabileceklerini e, yavaş yavaş anlar hale geliyorlar ve kimsenin yardımına ihtiyaç kalmadan onlar da kafeslerinden atlayıp çıkabilir e, e, oluyorlar. Ee, bu 1970'lerde e, ortaya çıkmış bir sonuçtu fakat o gün bugündür e, bu konuda yapılan pek çok çalışma var e, farelerle yapılan e, daha yeni bir çalışma 2008'de yayınlanan bir çalışmada mesela e, buna benzer sonuçlar elde etmiş vaziyette <gülüyor> yani e, bir e, öğrenilmiş çaresizlik hissi içindeysek e, o zaman belki üç şeyi aklımızda tutmamız lazım demiştim. Bir tanesi başka türlü olabileceğini, durumun başka türlü olabileceğini hiç akıldan çıkartmamak. Buna dair somut örnekleri her zaman hatırlamak. İkincisi eylem ya da edin harekete geçmek, bir şeyler yapmak. Ne olursa olsun aslında bir şeyler yapmak. Bir üçüncü e, öneri daha var. O da e, sosyal psikolojide başka bir e, deneysel alandan geliyor. Oyun bozan etkisi. E, bundan da çok kısaca bahsetmek isterim. E, 1950'lerin ardından e, Solomon, Ash ve e, e, başka sosyal psikologların e, geliştirdiği paradigmalar konformiteye ee, yani toplumsal uyumluluğa, e, bir anlamda içselleştirilmiş bir mahalle baskısına ve bunun e, oluşturduğu, getirdiği toplumsal ta e, bakmışlardı. Daha önceki Açık Bilinç programlarında bunlardan kısaca bahsetmiştik. Evet. <gülüyor> ee, bu Solomon Erşin deneylerinden bir tanesinde mesela... E, bir kartın üzerinde bir e, dikey çizgi var. Diğer kartın üzerinde A, B, C şeklinde üç dikey çizgi var. E, deneklere bu birinci kartın üstündeki dikey çizginin diğer üç çizgiden hangisiyle aynı boyda olduğu soruluyor. E, deney öyle tasarlanmış ki hemen her zaman doğru cevabı verebilecek e, verebileceğiniz kadar kolay bir soru. Evet. Fakat daha sonra denekleri alıp bir grubun içine e, koydukları zaman ve bu grup da aslında e, deneyi yapan kişiye gizlice yardım etmekte edecek olan insanlardan e, oluştuğunda casus e, e, Casus yani evet ve bu insanların hepsi yanlış cevap vermeye başladığı zaman e, deneklerin de ee, yanlış olduğunu bile bile e, yanlış cevabı verdiklerini e, görüyor Solomon H. En azından kendi yaptığı deneyde e, deneklerin e, %74'ü yani her 4 denekten 3'ü aslında e, bile bile hayır A çizgisi değil B çizgisi diyor. E, kendisinden önce gelen bütün denekler B çizgisi, B çizgisi, B çizgisi demiş olduğu için. E, fakat burada bir de oyun bozan etkisi söz konusu. E, bu grubun içinde tek bir kişi bile e, kral çıplak demeyi becerebildiği anda yani ne B çizgisi kardeşim basfaya A çizgisi işte e, dediği anda e, deneklerin e, davranışı tamamen değişiyor. Ve bu %75 oranında yanlış cevabı vermek e, bir içselleştirilmiş bir e, sosyal baskı ya da konformite nedeniyle e, yanlış cevabı vermek e, eğilimi ortadan e, kalkıyor. E, bir tane bile e, doğru cevabı veren, doğru şeyi söyleyen, kral çıplak diyebilen örnek, e, Bütün, bütün örgünü değiştiriyor. davranışlarını değiştirebiliyor. Bu da e, belki e, öğrenilmiş çaresizlikten çıkmak için üçüncü yardımcı nokta diyebiliriz. Yani başka türlü olabileceğini unutmamak, harekete geçmek, bir şeyler yapmak bir de aslında bir takım somut örnekleri görmek oyun bozanların etrafımızda olması. Evet yani bu ikinci şıkta da İkinci olasılıkta da zaten e, eylem ve hareket derken e, bu bir dizi, e, sivil itaatsizliği de içeren bir dizi e, eylemden bahsediyoruz herhalde. Evet, yani herkesin aslında e, yapabileceği, iyi yapabileceği, ufak tefek ucundan tutabileceği, ee, olan biten kötü durumu değiştirmek için ne varsa e, onu yapması bile e, faydalı. Bu literatürdeki e, çalışmalar e, bunu gösteriyor. E, yani 2017'ye geldiğimizde e, Avrupa Birliği üyeliğinden çok uzaktayız. E, toplumsal barıştan özgürlükten çok uzaktayız, özgürlük endeksinde en alt sıralardayız ee, İşte Hilmi Yavuz gibi 40 yıllık bir e, 80 yaşına merdiven dayamış bir şairin, felsefecinin mallarına e, el konuluyor e, işler gözaydın gibi e, Fethullah Gülen cemaatiyle uzaktan yakından ilgisi olamayacak e, bir insan FETÖ'den e, tutuklanıyor Ahmet Şük gibi FETÖ konusunda belki en iyi çalışmaları yapmış, en cesaretli gazetecilerden e, bir tanesi tutuklanıp hapse atılıyor. E, haftada bir bombalar patlıyor, insanlar ölüyor. Evet, e, sahiden bir karanlık içinde sürükleniyor gibiyiz. E, ama e, siz de Ömer Bey daha önceki bir programda söylemiştiniz bu e, Çabaladığımız zaman çabaladığımız halde kaybetme ihtimalimiz her zaman var. Ee, ama kesin olan bir şey varsa o da eğer ümidimizi yitirir ve çabalamazsak e, hiçbir zaman kazanma ihtimalimiz olmuyor. Evet. Ee, bu öğrenilmiş çaresizlik hissi hepimizin üstüne bir karabasan gibi çökerken belki e, bunu unutmamak, bıkmadan, usanmadan... Bu çaresizlik hissime direnerek elimizden neyi iyi yapmak geliyorsa onu yaparak çabalamaya devam etmek lazım diye evet. düşünüyorum. Yeni yılında en iyi hediyesi bu olabilir dinleyicilerle paylaşabileceğimiz belki. Evet yani her şeye rağmen her şeye rağmen 2017 hoş geldi demek istiyorum. Ee, bu yeni yılın ilk programında bütün açık halede dinleyicilerine ben de e, gönüllerince e, güzel e, günler dileyerek e, programı burada bitirmiş oluyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet açık gazete bu şekilde bitiyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.